Ağzıb Allah'tan Şeytan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-aramin. Al-salat ve al-salamü ala Rasulüna Muhammedü'na ve ala aalehi ve ashabhi ve atbaahi ejmägin. Rabbi azzer, ve la tu'aszer Rabb temmil khair. Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhterem bacılarım. Sura ikinci defa üfürülmesiyle beraber yeniden diriliş, ruh ve beden bütünlüğüyle beraber gerçekleşmiştir. Artık insanlar Allah'ın emri gereği bir yöne, tek yöne, mahşer meydanına doğru sevk edilmektedirler. Bu sevkiyat işi gerçekleştikten sonra, Hesap için, büyük mahkeme için bekleyiş başlamıştır. Bu bekleme süreci çok uzun sürmüştür. O kadar uzun sürüyor ki insanlar o mahşerin sıkıntılarından, o uzun süre beklemenin vermiş olduğu elemden dolayı kendilerine bu sıkıntıdan kurtarabilmek için. Mahkemenin hesaplaşmanın bir an evvel Başlaması için bir şefaatçi arıyorlar O şefaatçi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir Ve artık Büyük mahkemenin Başlama zamanı gelmiştir Yavmuddin diyor Allah Celle Celaluhu Hani her gün Her namazın her rekatında okumuş olduğumuz Yavmuddin Din günü, ceza günü, o büyük mahkemenin olduğu gün. Maliki din, Allah Celle Celaluhu o günün tek hakimidir. O gün sadece onun dediği olur. Zumar suresinde "Vanufi sur diye başlayan 68. ayeti işte buraya kadar gelmiş olduğumuz bu noktaya kadar okumuştuk, işlemiştik. İnsanlar artık Hesap vermek üzere mahkemeye sevk edilecekler, çağrılacaklar. Son dersimizde şefaati uzma ile son vermiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların kendisine başvurması yani o hesabın bir evvel başlaması için oradaki şefaata şefaati uzma deriz. Sonra diğer şefaatler de vardır. Derslerimizin aksi içerisinde bakacağız inşallah. O Zümer suresi 68. ayetin bir altında 69. ayette Rabbimiz buyuruyor. Ve kitab Kitap açılmıştır. Kitap ortaya konulmuştur. Ve ebin bin nebiyyine ve şuhede Ve Allah peygamberleri şahitleri getirmiştir. Ve kudiye bil bilhak Onlar arasında Tekrar yeniden diriltilmiş olan Bütün canlılar arasında Adalet üzere Hüküm verilecektir Vahumla hum la Hiç kimseye asla Hiçbir şekilde haksızlık Yapılmamaktadır Ve vuffiyet kullu nefsim amilet Her kişiye Yapmış olduğunun karşılığı Ödenir verilir Ve huve a'lamu bimâ Zira Allah Herkesin her yaptığını Bilmektedir Bundan haberdardır dedi Rabbimiz Muhterem Kardeşlerim Zumer suresinin 69. ve 70. ayet-i kerimelerinde Ölüm ve sonrası Ders serimizin 9. dersine Bu ayeti kerime ile giriş yapmış olalım inşallah. Bugünkü serlevhamız mahkeme Kübra olacak Yani en büyük mahkeme olacak Amel defterlerinin insanlara verilmesi Hesabın başlaması olacak Teala Büyük mahkeme dedik Muhterem kardeşlerim mahkemeyi Kübra olarak da kitaplarımızda geçiyor Öyle bir mahkeme ki الدين, O mahkemenin tek hakimi Tek hüküm vereni Allah azze ve celle Ondan başka yok O öyle bir mahkeme ki Onun tek şahidi de Allah azze ve celle Öyle bir mahkeme ki Onun delilleri çok sağlam terazisi gerçekten çok hassas ve hiç kimseye asla haksızlık yapılmıyor yapılmamaktadır bu hakikatleri Kur'an-ı Kerim'de dile getiren o kadar çok ayeti kerime var ki her birini tabii ki ders müddeti içerisinde paylaşmamız mümkün değil fakat önemine binaen bu noktada hesabı bize bildiren bazı ayetleri paylaşalım inşallah Nisa suresi 6'da Rabbimiz buyuruyor kefe billahi hasibe hesap görücü olarak hesabı soran olarak hesabı yürüten olarak Allah Rabbin yeter buyuruyor Rabbimiz. Zira Rabbimizin bir ismi el muhterem kardeşlerim. En ince detaylarına kadar hesaba çeken el olan, El-Basir olan es el olan Allah Celle Celaluhu'nun işte bir ismi de yani gören, işiten her şeyi bilen Allah'ın bir ismide el hasibdir muhterem kardeşlerim. Gâşiye suresinde ne buyurmuştur Rabbimiz? İnne ileyna iyâbehüm. Dönüşünüz bizedir. Ve inne aleyna hisâbehüm. Hesabınız da bize aittir. Buyurmuştur Rabbimiz ayeti kerimede muhterem kardeşlerim. Gâşiye suresinin son ayeti kerimeleri. Yevmul hesap olarak da geçiyor. Hesap günü. Veya Yevmül Fasl olarak da geçiyor Kur'an'da yine. İnsanların ayrıldıkları gün çünkü hesap sonunda bazıları cennete, bazıları cehenneme, bazıları araf denilen yere gidecekler. Seri'ül Hisab olarak da geçiyor hesap kelimesiyle bağlantılı Kur'an'da. Allah'ın en hızlı hesap görücü olduğunu bildiren ayet-i kerimede muhterem kardeşlerim. Mahkeme-i Kübra Öyle başlayacak ki hadis-i şeriflerden bize bildirilen marumatlarla şunu söyleyelim inşallah. Allah'ın görevlendirmiş olduğu melekler ki her tarafı melekler saracak. Gök başka bir gök yer başka bir yer. Allah'ın nuru yeryüzünü aydınlatacak. Cehennem bir tarafta getirilmiş insanlar cehennemi görebilmekte. Melekler halkalar halinde saf saf dizilmişler bir halka, iki halka, üç halka. İnsanlar çepçevre kuşatılmış. Kaçmak, kurtulmak, hesap vermemek asla ve asla mümkün değil. Melaiki-i Kiram önce münferit mahkemeyi başlatacaklar. Yani fert fert her birimizin kesinlikle ve kesinlikle gireceği hesap vereceği mahkeme. Neden bunu söyledim münferit mahkeme? Çünkü bir de bunun yanında ümmetlerin de hesap vereceği mahkemeler var. Oraya biraz sonra gelelim inşallah. Münferit mahkeme için melaike-i kiram, melekler ey falanın oğlu falan işte babasının ismini anarak sonra kendi ismini çağırarak onun mahkeme salonuna tabiri caizse davet edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu öyle bir çağrıdır ki vaziyet öyle bir vaziyettir ki öyle bir atmosfer var ki kişinin yüreği ağzına gelecek sanki dışarı fırlayacak. Dünyadaki mahkemelerle kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü yevmun azim diyor Allah Celle Celaluhu o büyük gün. Yevme yekûmun nasudu rabbil alemin. Mahkemenin sahibi Allah Azze ve Celle, şahidi Allah Azze ve Celle, yine Allah'ın görevlendiği değil, melekler, yer, azalarımız, her şey şahit. Öyle bir mahkeme. Ne yaptı, ne yapmadı, niye yaptı, niye yapmadı? Hepsi ortada. Öyle bir mahkemeye giriş, kişilerin yürekleri ağızlarına gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani düşünün. Şu dünyada bazı amellerimiz vardır ki kendimizden bile gizlemek isteriz. Bizler zayıfız. Günahkar kullarız. Ama orada her şeyi ayan beyan ortada olacak. Yaumet tublas-sarair. Bütün sırlar açığa çıkacak. Fe malehu min kuvvatin ve la nasir. Hiç kimsenin artık güç namına bir şey kalmamıştır. Yardımcı kalmamıştır. Ve o atmosfer içerisinde o durumda herkes ferdi mahkemesinin mahkemesinde hesabını vermek üzere mahkeme-i kübra'ya gelecek getirilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulların Allah'ın yarattıklarının amel defterleri arşın altında muhafaza edilmektedir oradadır o anda mahkemeye girdiği anda kişilerin amel defterleri arşın altından onlara doğru gelecektir herkes amel defterini alacak herkes amel defteriyle hesaba çekilecek ama herkes amel defterini aynı almayacak Önce amel defterinin alınmasıyla alakalı ayet-i kerimeyi paylaşalım inşallah. Allah Celle Celaluhu İsra suresinde buyuruyor ki Ayet-i kerimenin numarası da 13-14 وَكُلَّ insanin اَلْزَمْنَاهُ فِي Her insanın amel defterini kendi boynuna astık, doladık. Amel defteri kişilere gelecek. Allah onları muhafaza eylemiş. Amel defterinin içinde de her şeyi muhafaza eylemiş. Siz unutabilirsiniz, biz unutabiliriz. Ama Allah unutmaz asla. Kiramen katibin unutmaz asla. Yazmayla görevli olan melekler unutmazlar asla. Onlar görevlerinde kusur yapmazlar asla. Her şey yazılmış. Zerre miktarı. Yani gözün görmediği dahi hiç önemsemediğimiz acaba bu da kayda değer mi diye düşündüğümüz aklımıza gelebilecek her şey yazılmış. Amel defterinde. Amel defterlerini kişilerin boyunlarına astık. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ kıyameti كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا İşte kıyamet gününde açılmış önüne o kitabı çıkarırız buyuruyor Rabbimiz. اِقْرَأْ kitabek. Herkesin kitabı önünde artık. İkra' kitabek. Oku kitabını diyecek Allah Celle Celaluhu. Okuma yazma bilmeyenler de okuyabilecekler. Allah'ın o anda amel defterini okumak için vereceği özel kabiliyetle herkes kendi kitabını okuyacak. İkra' kitabek. Kitabını oku. Kefe bi nefsikel yevme aleike hasibe. Bugün sana hesap görücü hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter buyuruyor Rabbimiz. Hiç başka bir şeye ihtiyaç yok başka bir şahide fakat ona rağmen şahitler gelecek. Kendi nefsin, kendi amellerin, kendi kitabın okuyan sensin. Savcı okumuyor burada olduğu gibi. Allah sana okutturuyor kendi kitabını. Öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Genel itibarıyla kitabın mahiyetini anlama noktasında Kehf suresinden 49. ayeti paylaşalım buyurdu ki Rabbimiz ve vudial kitab amel defteri ortaya konmuştur feterel mujrimine, muşfiqine mimma fih suçlular günahkarlar asi olmuş olanlar kitapta olandan dolayı gördüklerinden dolayı muşfiqin korkuyorlar korktuklarını görürsün diyor Allah Celle Cellehu ve yekulune Diyecekler ki ya veyletena eyvah bize vay halimize ma hadal kitab? bu ne biçim kitap? La yugâdiru sagîraten ve la kebîraten illâ ahsaha küçük büyük hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın her bir şey yazılmış kaydedilmiş hepsini sayıyor. Ve ma amilu hadira. Allah buyuruyor ki evet küçük büyük her şey yazılmış ama sadece vavcedu ma amiru hazira yaptıklarınız yazılmış sadece. Sizin kendi amelleriniz, kendi yaşantınızla ortaya koymuş olduğunuz işte sermayeniz bu. Hepsi orada. Vela yazli rabbuka ahada. Asla Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz. Orada zulüm söz konusu değildir, yanlışlık olması söz konusu değildir, yanlış karar verilmesi söz konusu değildir, çünkü o mahkemenin sahibi Allah'tır. <gülüyor> Rabb'in asla kimseye haksızlık yapmaz. Feliyüm la tuldum nefsun şeyan, la tuzzoun illa ma kuntum tâmalun. Hatırlayacaksınız Yasin suresinde Rabbimiz buyurdu. O gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık dahi yapılmaz. Orada ancak kuntum Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Yasin suresinde de öyle buyurdu Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Seriul hisab Hz. Adem'den beri gelmiş, geçmiş, kıyamete kadar gelecek olan o kadar insan ve Allah buyuruyor ki hesabı çarçabuk gören Allah'tır. Nasıl olacak? O kadar insanın mahkemeleşmesi, hesap vermesi nasıl gerçekleşecek? Hem de çabuk? Zamanını Allah bilir müddetini ne kadar sürecek. Ama Rabbimiz çarçabuk hesap görendir buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a birisi soruyor. Allah seriül hisab olduğunu bildiriyor. O kadar insanın Hazreti Adem'den son insana kadar Sayısını Allah'ın bildiği kadar insanın hesabı nasıl o kadar çabuk görülecek? Hz. Ali radıyallahu anh cevap veriyor. Hz. Ali radıyallahu anh öyle güzel cevap veriyor ki Ey Allah'ın kulu diyor şu dünyada işte şu kadar insana Allah rızıklarını hepsinin bir anda vermiyor mu? Veriyor. Bırak insanları, hayvanları, denizin, okyanusun en derindeki balıkları Kara taşın altındaki kara karıncanın rızkını gökteki kuşların rızkını Allah vermiyor mu? Aynı anda veriyor. İşte onların rızkını veren Allah hepsinin birden hesabını sormaya da muktedirdir dedi Hz. Ali radıyallahu anhu. Muhterem kardeşlerim, mahkeme-i kübra ve amel defterleri işte bu şekilde kulların karşısına konacak. Amel defterlerini böyle alacaklar, karşılayacaklar kullar. Herkesin amel defteri ellerine geçecek. Fakat ne dedik? Herkes amel defterini aynı şekilde almayacak. Bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Amel defterleri gelirken bazı insanlar amel defterlerini sağ ellerine alacaklar. Sağ ellerine gözlerine bakarak tabiri caizse yüzlerine bakarak sağ ellerine önden verilecek bazılarının amel defterleri sol eline verilecek bazılarının amel defterleri sol eline ve arkadan verilecek herkesin ameline göre sonucuna göre yaşantısına göre amel defterleri kendilerine takdim edilecek muhterem kardeşlerim bu durumu bize anlatan Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var fakat İnşikat Suresi'nden ve Haka Suresi'nden burayı paylaşalım inşallah. Ya eyühel insan. İnsana hitap ediyor Rabbimiz. Ey insan, inneke kadihun ila rabbike kedhan fe Sen var ya sen ey insan, Rabbine Allah'a kavuşacağın o mahkemeyi kübrada, Allah'ın huzurunda duracağın güne kadar didinir durursun, çabalarsın dünya için mücadele verirsin. Hiç yorulmadan, bıkmadan uğraşırsın. Ama ne yaparsan yap Allah'ın huzurunda duracaksın. Kaçman mümkün değil. Didiniyorsun, çabalıyorsun ama فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Varacağın yer mahkemeyi kübra olacak. Allah'ın mahkemesi. En büyük mahkeme. Ve bazılarının amel defterleri buruyor Rabbimiz 7. ayet. اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Sağ ellerine verilecek. Amel defterleri sağ ellerine verilecek. فَسَوْفَ yuhasabu حِسَابًا يَس۪يرًا Onların hesabı kolay olacak diyor Rabbimiz. Amel defterlerini sağ eline alanların hesabı çok kolay olacak diyor. İnşikak suresinde muhterem kardeşlerim. وَيَنْ قَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Amel defterini sağ eline almış kişi öyle bir mutlu olacak ki diyor Allah. Ailesinin, çoluğunun, çocuğunun, eşinin, akrabasının, dostlarının yanına koşarak, sevinerek gidecek. Yüzü parlıyor. Ehlihi. Bu ne demek? Orada mahkeme salonundan çıkınca, aynı akibeti paylaşacak olan, cennete gidecek olan, amel defterlerini sağ elinden almış olanlar orada buluşacaklar. Ve yen kalibu ila ehlihi mesrura. Mutluluk içerisinde ailesinin yanına dönecek. Seviniyor bir çocuk gibi tabiri caizse. amma مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Ama bu madalyanın bir tarafı. Amel defterleri sol ellerine verilen, arkasından sol ellerine verilene gelince. فَسَوْفَ <gülüyor> يَدْعُوا Allah Allah. Thubur, helak olmayı istemek, yok olmayı istemek, ölmeyi yani o anda olmamayı istemek. Kesufi يدعو ثبورا o ölümü çağıracak diyor Allah Celle Celaluh artık ölüm yok. Artık ebedi hayat var. Amel defteri sol eline ve arkadan verilmiş. Allahu alem bazı alemler diyorlar ki neden arkadan? Sağ ehli, ashabu'l-yemin diyor Kur'an onlara. Amel defterlerini aldılar. Onlar mutluluk içerisinde yüzleri parlıyor. Onlar cennete doğru sevk edilecekler. Onlardaki mutluluğu gördüler ötekiler. Onların da amel defteri zaten biliyorlar ne yaptıklarını dünyada. Sol ellerine verilecek. Bazı alemler diyorlar ki ashab Şimal diyor Kur'an onlara sol ehli. Ellerini çekecekler amel defterini alamamak için. Ellerini arkaya saklayacaklar. Ama arkadan da verilecek onlara, arkadaki ellerine de verilecek. Saklasalar da alacak var amel defterlerini. Çünkü ikra kitabek mutlaka okuyacaklar orada yazan her şeyi. Ölümü yok olmayı çağıracaklar. Bir insan ne zaman ölümü çağırır? Bir insan ne zaman yok olsaydım şu anda şu acıyı görmeseydim der. Düşünebiliyor musunuz? Acının mahiyetini, dozacının şeklini Allah için muhterem kardeşlerim. وَيَصْلَى <gülüyor> سَع۪يرًا Faydası yok. Alevli ateşe girecek. اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِه۪ي Allah Allah. Biraz evvel amel defterini sağ eline alan Yin kalibu ile ehlihi mesrura. O cennetin önünde artık amel defterini sağ eline almış diğer müminlerin yanına. Anası babası dostu eşi akrabası mutluluk içerisinde gitti. İnnehu kanefi ehlihi mesrura. Diğeri ise amel defterini sol eline sırtından arkadan alan ise o dünyadayken şımarıktı ailesinin yanında, dostlarının yanında. Bu dünya benimdir, başkasının değil diyordu. diyordu, asıyordu, kesiyordu, zıplıyordu. Affedersiniz, sözün meclisten dışarı hayvanlar gibi tepinerek yaşıyordu. Allah'ı tanımıyordu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımıyordu. Cenneti, cehennemi bilmek istemiyordu. Kulluk ne demek, namaz ne demek, oruç ne demek, beni ilgilendirmez diyordu. Ama o çok zengindi, ailesi kalabalıktı belki ordusu, aşireti, taraftarları vardı belki. Onların arasında dünyada çok şımarıklı diyor Allah. Nerede şimdi? اِنَّهُ ذَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورُ Bir de Allah'a dönmeyeceğini sanıyordu. Dönmeyeceğini zannediyordu. Bele, yok öyle değil. İşte döneceksin. Allah'ın huzurunda olacaksın. İnne رَبَّهُ كَانَ بِهِ Zira Allah her yaptığını görüyordu senin sen kafanı toprağa da soksan gizlemeye de çalışsan haşa ve kella Allah görmüyormuş gibi de davransan Allah her bir şeyi görüyordu buyuruyor Rabbimiz daha bir başka teferruatıyla Hakk'a suresinde okuyoruz amel defterlerinin kullara verilmesini muhterem kardeşlerim yevme izin tu'radune la teğfa minkum kâfiye o gün bütün yaptıklarınızla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız Hiçbir şey yani en ufak bir şey dahi gizli kalmayacak. Fe emme men utiye artık anlıyorsunuz ashab yemin. Kimin amel defteri sağ eline verilirse kitabı fe yekuluha umqrau İfadeye bakın Allah için. Diyecek ki o kişi "Buyurun buyurun bak benim kitabım bu. Okuyun siz de." diyecek. Mutluluk. Mutluluk. Hani karnesini almış bir çocuk gibi. Hep pek iyi var. En kötü notu iyi. O çocuk karnesini eline alınca o genç o karnesini nasıl ki arkadaşlarına, öğretmenine, annesi babasına böyle binaen ver göstermek için koşarak uçarak gelir ya o da o anda ''Feyekûluhâ umukraû kitabiye ''Bakın bakın benim kitabıma'' Ashab-ı Yemin ''Okuyun, inceleyin kitabımı'' Ama niye böyle hali? Burası önemli. Ben şu hesap gününde Allah'ın huzurunda onun mahkemesinde duracağımı biliyordum diyecek. Öyle yaşadım. Yani bana bir torpil yok. Bana özel bir muamele yok. Bana Allah kitap gönderdi, peygamber gönderdi. O kadar malumatım vardı. Bir mahkeme olacak dedi. Ben de ona göre yaşadım. Biliyordun burada duracağımı. فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ Onun artık bundan sonraki yaşantısı mutluluk içerisinde olacak. Fi جَنَّةٍ عَالِيَهِ O yüce, güzel cennetlerde قُطُوفُهَا دَانِيَهِ Meyveleri müthiş, mükemmel olan cennetlerde olacak diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. قُلُوا وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ ف۪ي الْاَيَّامِ الْخَالِيَهِ Allah'ın onlara cevabı. Buyurun okuyun diyen o güzel kula cevabı işte şimdi dünyada hayatınızda geçmiş günlerinizde yaptığınız o güzel amellerden dolayı buyurun cennetime diyecek Allah. Yiyin için afiyet sizindir. O ashabı yemin amel defterlerini sağ elinden alanlar. Ve emmâ men kitabahu bi şimal sol demek. Amel defterlerini kitaplarını karnelerini sol eline alanlar onlara verilenlere gelince... "Fe ya leteni Eyvah vay halime. Keşke şu kitap bana verilmeseydi diyecek. Keşke kitap bana verilmeseydi. "Ve edri ma Keşke şu hesabı bilmeseydim, bu hesapla karşılaşmasaydım. "Ya letaha kanet il qadiyeh." güzel ölmüştük ya. Keşke ölümle her şey bitseydi diyecek. Öyle değil ama Sen öyle zannediyordun Sen ölümden sonra bir hayat yok diyordun Öyle yaşıyordun Onun için Keşke ölümle her şey bitseydi diyecek Mâ agnâ annî Neye yarar ki şimdi bu ayet karşısında Bütün dünya senin olsa Bütün güç servet Elinde olsa neye yarar ki Bak ne diyor Kim diyor Allah Yani bu böyle yaşanacak diyor Allah kayıptan haber veriyor. Yok ileride olacak olan bir şeyi. Yani imtihanın sonucunu bildiriyor Allah. Ona göre yaşayın diye. Yani öyle bir imtihan ki sonucu belli. Bunu diyeceksin diyor Allah. Ma anni maliye. Servetim, gücüm hiçbir şey bana fayda vermedi. Halake anni sultaniye. Bütün iktidarım, gücüm kayboldu, gitti. Ya ben çok büyük bir adamdım dünyada. Benim dediğim oluyordu. Herkes benim dediğimi yapıyordu. Hepsi kayboldu gitti. Allah biraz evvelki amel defterini sağ elinden alanlara cennetime buyurun dediği gibi bunlara da ne diyecek? Kendilerini muhatap almayacak. Meleklere diyecek. Huzuhu feghulluhu Alın onu bağlayın. Alın onu kelepçeleyin. ثُمَّ الْجَح۪يمَ Sonra onu cehenneme savurun. Yani bağlamadan da savrulabilir değil mi? Ama insan elinin kolunun zincirlerle bağlanmasından hoşlanmaz. Öyle bir halde savrulacaksınız. Çaresiz, yardımsız. İnnehu كَانَ لَا يُؤْمُنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ Niye ya Rabbi? Çünkü o yüce olan Allah'a iman etmiyordu dünyada. Allah ta kimmiş diyordu haşa ve kella. Ona göre yaşıyordu. 2019 senesinde Allah'ın dediği olur mu diyordu. O zamana kaldı. Çölde kaldı Haşa diyordu. O Arapların kanunudur, Kur'an'ıdır diyordu. İşte Allah bana inanmamıştı ki diyor. Ve la yahuddu ala taamil miskin. Allah Allah. Allah'a inanmamaya eş değer bakın ayetin devamında ne buyuruyor? Fakiri de doyurmadı diyor Allah fakiri doyurmaya teşvik etmedi. etmediyim. Feleyseluhu'l yevmaha huna hamim onun bugün hiçbir dostu olmaz ve la illa min cehennem erininden başka yiyeceği de olmaz. La ya'kuluhu illa'l khatiun. Onu da ancak hak etmiş olan, o hatayı, o günahları işlemiş olanlar yerler diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Evet, Allah muhafaza buyursun. Sonucu belli olan, sonunda ne olacağı belli olan bir imtihan için yaşamamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim, o gün hak olan gün. O kadar hak ve hakikat ki, o kadar gerçek ki, Allah o hakikati unutmayalım diye her rekatta Maliki Yevmuddin dememizi istiyor. Günde kırk defa, belki elli defa, belki daha az, belki daha çok. Maliki ya Yarabbi. Sen rahmansın, rahimsin ama yani esirgiyensin, bağışlayansın, dünyada herkese verensin, ahirette müminlere verensin ama الدين, o büyük mahkemenin sahibi, hakimi sensin ya Rabbi ona göre yaşayayım diye hatırlatıyor Allah. Her rekatta okumamızı istiyor. Bir planımız, bir projemiz olsun diye, hazırlığımız olsun diye muhterem kardeşlerim. Ahirete dönük bir yaşantımız olsun diye Allah Celle Celaluhu bu hakikati bize hatırlatıyor. Hani bir şey çok önemli olursa, hani çocuğunun bir şey yapmasını istersen dün akşamdayken ona söylersin, bak oğlum kızım yarın bunu sakın unutma, söylersin, söylersin, yatarken bir daha hatırlatırsın, belki bir not kağıdı yazıp masaya koyarsın, Sabah kalktığında bir daha söylersin o kadar dersin ki beş defa deyince tamam tamam anladım der çocuk. İki defa deyince bile der bugünün çocuğu. Ama Allah bu hakikati ne kadar çok dersek bize o kadar faydası olacak. Maliki yevm-i uyanın diyor Allah. Oraya gideceksiniz. Büyük mahkemede Allah'ın huzurunda duracaksınız. Hem de nasıl duracaksınız? Şimdi mahkemeye geleceğiz inşallah. Harun Reşit'le alakalı bu noktada aklıma bir şey geliyor. Uyanın deyince Behrül Danası var onun. Alimi var, Allah dostu var. Her halifenin yanında mutlaka bir alim vardır en azından. Onlar ondan dolayı öyleydiler. Yanlarında Allah dostları evliya, ulema olduğu için öyleydiler. Onun için ahirete yüzleri dönük yaşıyorlardı. Ayakları azıcık kayınca onlara hakikati hatırlatıyorlardı. Saraylara azıcık bağlanmaya başlayınca dikkat et şurada mezar var diyorlardı. Hakikati hatırlatıyorlardı. İşte bir gün yine Behlül Dana'nın bir hikmetli nasihatine ihtiyaç duyar Harun Reşit. Der ki onu bana çağırır mısınız? Getirir misiniz? Giderler görevliler bakarlar ki Behlül Dana uyuyor. Uykuda Katlıca uyandırırlar, uyanınca onları azarlar. Ne yaptınız sizler? Beni uyandırdınız. Ben biraz evvel bir padişahtım, sultandım. Sarayım vardı, görevlilerim vardı, hizmetçilerim vardı. Şimdi siz beni uyandırdınız, beni makamımdan, koltuğumdan ettiniz. Diye onları azarlar. Halbuki onun hiç öyle işlerle alakası yoktur. O evliyadandır, ulemadandır gelip Harun Reşit'e anlatırlar. O da anlam veremez. Acaba niçin böyle dedi der. Ama Behlül Dağ'a da boşuna konuşmaz ki der. Biraz sonra gelir. Der ki hocam sen niçin böyle dedin göndermiş olduğum görevlilere? Evet der. Onlar geldiğinde tam saltanatımda makamımdaydım. Görevlilerim, askerlerim, saraylarım vardı. Beni böyle güzel saltanatımdan çıkardılar uyandırdılar sen rüya mı görüyordun evet rüya görüyordum güler Harun Reşit o gülünce Behlül Dana ona der ki niçin gülüyorsun ki der senin saltanatınla benim saltanatımın arasındaki fark ne ki der benim saltanatım gözümü açınca bitti senin saltanatın gözünü kapatınca bitecek benim saltanatım gözümü açınca bitti bir daha uyurum gözümü kapatırım. Belki bir daha rüya görürüm. Belki bir daha sultan olabilirim. Ama senin saltanatın gözlerini yumunca Allah'ın huzuruna gidince asla bir daha eline geçmeyecek. Orada nedamet başlayacak. Orada pişmanlık başlayacak. Öyleyse uyanın. Gözlerimizi kapatıp yani şu hayata gözlerimizi yumup kabre girmeden Allah'ın huzurunda durmadan uyanmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Yoksa Allah muhafaza buyursun. Orada durduktan sonra amel defteri sol elimize verildikten sonra iş işten geçmiştir. Pişmanlığın faydası yoktur Allah muhafaza buyursun. Öyleyse o noktaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Münferit mahkeme olduğu gibi ümmetlerin de mahkemesi olduğunu söyledik. Bununla alakalı da bir iki şey söyleyelim inşallah. Mahkemenin incelikleriyle alakalı bazı hadis-i şerifleri paylaşmadan önce eksik kalmasın o boyutu, o tarafı. Allah Celle Celaluhu her birimizi teker teker mahkeme edeceği gibi ümmetleri de mahkeme edecek, toplulukları da mahkeme edecek. Yani Hz. Yusuf aleyhisselam kendi döneminin ümmetiyle, Hz. Adem aleyhisselam kendi ümmetiyle, Hz. Nuh aleyhisselam kendi ümmetiyle, Hz. İbrahim kendi ümmetiyle, Hz. Musa, Hz. İsa her bir peygamber. isimlerini bildiğimiz, bilmediğimiz sayılarını sadece Allah'ın bildiği her bir peygamber kendi ümmetiyle Allah'ın huzurunda bulunacak. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'a buyurdu ki, Ey Abdullah! bana biraz Kur'an okur musun dedi dedi ki ya Resulallah Allah Kur'an'ı sana inzal etmiş yani Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı sana getiriyor ben mi okuyayım sana dedi ben onu başkasından ama senden dinlemeyi çok seviyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh okumaya başladı Nisa suresinden Nisa suresini okuyordum diyor Abdullah ibni Mesud 41. ayet kerimeye geldim ki Şöyle gözlerimi kapatmıştım okuyordum. 41. ayete geldim ki gözlerimi açtım. O ayeti okudum. Resulullah'ın mübarek yüzüne baktım. Gözlerinden yaşlar akıyor, hüngür hüngür ağlıyor, sessiz sessiz ağlıyor. Yeter bu kadar dedi bana dedi. Bana dedi ki dur Abdullah, bu kadar yeter dedi. Burada dur dedi. Peki ne vardı orada? 41. ayette ne var? 41. ayetten Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor ki muhterem kardeşlerim. Fe keyfe min kulli ummetin bi şehidin ve jna bika ala ha'ula'i şehida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne hitap ediyor. O gün her bir ümmeti şahitleri ile birlikte getirdiğimiz gün seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz gün fekeyfe halleri durumları nice olacak? Nasıl olacak o gün onların hali? Yawma idin yewaddu'llezina kferu O gün inkarcılar şunu arzulayacak, temenni edecek. Wa asavur rasul Allah kendilerine peygamberler göndermiş. Ama o peygamberlere onlar asi olmuş, isyan etmişler. Lau <gülüyor> tusawa bihumul ard yerle bir eşit olmayı, yok olmayı, toprak olmayı isteyecekler. Yerin dibine geçmeyi isteyecekler. Vala yaktumun Allah hadisa ama hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz ki ayetine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyordu diyor Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh. Muhterem kardeşlerim, yine Araf Suresi'nde bu hakikati okuyoruz. Araf suresinde de Allah Celle Calehu bize bildiriyor. Fele nes elenellezine ursile ilehim bel neselennel Kendilerine peygamber gönderilen ümmetlere de soracağız. Peygamberlere de soracağız. Allah peygamberlere de orada o mahkemede toplulukların mahkemesinde soracak. Ey Nuh diyecek Allah. Sana gönderdiğim vahyi şu ümmete okudun mu bildirdin mi? ya Rabbi. Ey İsa aleyhisselam sana Allah'ın gönderdiği vahiy şu ümmete okudun mu bildirdin mi okudum ya Rabbi sen mi dedin şunlara ben Allah'ın oğluyum diye asla ya Rabbi ben demedim ben Allah'ın kulu ve Resulü olduğumu söyledim ben hayatta olduğum müddetçe onların yaptığına şahidim ama ben öldükten sonra sen onların haline şahitsin ya Rabbi dilersen onlara azap edersin Dilersen affedersin ya Rabbi. Buna benzer hepsi ayet kerime. Sahneler yaşanacak. Ama kafirler, inkarcılar, peygamberlere karşı gelmiş, isyan etmiş olanlar şahitlik yapmayacaklar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerinin lehine şahitlik yapmayacaklar. Onlar peygamberleri Allah'ın gönderdiği şu peygamber görevini yerine getirdi diye şahitlik yapmayınca Hani kimlik krizi geçirdiğimiz şu günlerde, değerimizin farkında olmadığımız şu günlerde, ahir zamanda tükendik, bittik, çaresiziz diye düşündüğümüz şu günlerde, şunu diyeyim de canlanalım biraz, uyanalım biraz. Onların ümmetleri onlara şahitlik yapmadığında diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah o peygamberler için şahit olarak ümmeti Muhammed'i getirecek. Bizi getirecek. Biz çıkacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani Hz. Nuh için, Hz. İsa için, Hz. Zekeriya için, Hz. Yahya için biz şahitlik yapacağız diyor. Ya Rabbi ben şahidim ki o görevini yaptı. Allah o şerefi bize verecek. Çünkü biz Kur'an'da şahit onların görevlerini yaptıklarına. Bundan daha büyük şeref olur mu? Bundan daha büyük izzet olur mu muhterem kardeşlerim? Allah Celle Celaluhu bu şerefi ümmeti Muhammed'e veriyor. Bize veriyor. Hadis-i şerifte öyle bildiriliyor muhterem kardeşlerim. Her ümmet kendi çağının da şahidi de aynı zamanda. Yani o çağda yaşamış oldukları Allah'ın onlara ömür tayin ötmüş olduğu dönemde ne yaşandıysa, ne olduysa, ne bittiyse onun hesabını verecekler. Yaptıklarının ve yapmadıklarının, yaptıklarının ve yapmaları gerektiği halde yapmadıklarının her şeyin hesabını verecekler. Biz de kendi çağımızın şahidiyiz. Biz de kendi çağımızda, kendi dönemimizde yaşanan her şeyin hesabını vereceğiz. Bu münferit mahkeme değil artık. Orada kendi yaptıklarımızın, nefsimizin, amel defterimize yazılanların hesabı, şimdi ümmetin hesabı var gündemde. Bitmedi. Bitmedi münferit mahkemeden kurtulmakla yetmedi topluca yapılacak mahkeme yani Arakan'da yakılan kesilen Gazze'de doğranan Suriye'de katledilen o çocukları o ırzları kirletilen kadınları Allah çağıracak mahkemeye onlara Allah soracak onların üzerinde oynanan oyunları tuzaklar orada ortaya çıkmış o inkarcılar da karşılarında duruyor. Şunlar mı yaptı size bunu? Bunlar mı yaptılar? Onlar söyleyecekler evet diye. Şahitleriniz kim? İşte biz. Kendi çağımızın şahidi. Şahidiniz var mı? Allah bizi şahit olarak getirecek. Gördünüz mü siz bunu? Duydunuz mu siz bunu? Gördüyseniz, duyduysanız bir şey yaptınız mı peki bu durum için? Onları kurtarmak için her bir şeyin hesabı o gün sorulacak muhterem kardeşlerim Allah celle celaluhu bize bu hakikatları Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hakikatları bildiriyor. Herkes amel defterini eline aldıktan sonra hesaba çekildikten sonra bazıları hesapsız olarak cennete yönlendirildikten sonra tabii ki bazı insanlar günahkar Mücrim olarak yaşamış, günah işlemiş Hesabını veremeyeceği bir hayata yaşamış işi zora sokmuş orada Önümüzdeki derste inşallah geleceğimiz Terazi dersi var Mizan var Yani mahkeme amel defterlerinin sunulması Hesap vermeyle iş bitmiyor Daha o amel defterleri Bir teraziye konacak Zerreyi tartan bir terazi iyiliği ve kötülüğü tartan bir terazi İşte orada daha oraya gelmeden bu amel defterlerinin verilişinden sonra bir şefaat daha söz konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatı çocukların şefaatı meleklerin şefaatı evliyaullahın şefaatı alimlerin şefaatı peygamberlerin şefaatı salih müminlerin şefaatı şehitlerin şefaatı kime ama torpil yok şefaatı hak edene Şefaat etmesine Allah'ın izin verdiği kişilere ve şefaat etmek için Allah'ın tayin ettiği kişiler. Şefaatçi olacaklarını gene öğreniyoruz muhterem kardeşlerim. Hesabın mahiyetiyle alakalı bazı hakikatları söyleyelim demiştik inşallah. Ona gelmeden önce bir hadis-i şerifte bildirilen önemli bir mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ilk hesaba çekilecek üç kişi var diyor. Hadiste öyle geçiyor. Mahiyetini tam olarak bilmediğimiz sıralama olarak fakat hadiste ilk olarak dediği için bu Müslim Tirmizi Nesai hadisini paylaşalım inşallah. Ebu Hureir radiyallahu anh rivayet ediyor. İç üç, üç kişi kıyamet gününde ilk olarak hesaba çekilecek o mahkemede. Birincisini Allah huzuruna çağıracak. Öyle bir kişi ki diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Cihad ederken öldürülmüş. Cihad yaparken öldürülmüş. Allah onu huzuruna çağıracak. Kendisine dünyada verdiği nimetleri ona hatırlatacak. İtiraf ediyor musun bu nimetleri? Evet ya Rabbi itiraf ediyorum diyecek. Peki sana verdiğim bu nimetlerle neler yaptın? Ya Rabbi senin yolunda savaştım. Senin yolunda savaştım. Ta ki o savaşlardan birisinde şehit olana kadar. Öyle diyecek diyor. Yalan mı söylüyorsun diyor Allah. Diyecek Allah. Yalan söylüyorsun. Sen şehit olmak için savaşmadın. İnsanlar ne kadar kahraman bir insanmış. Ne kadar yiğit bir adammış desinler diye savaştın. Ve sen öldürüldüğünde insanlar öyle de dedi. Meleklere emir verecek. Tutun bunu bağlayın ve cehenneme yüzüstü sürükleyerek götürün atın ikinci bir kişi getirilecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim tahsil etmiş alim olmuş Kur'an'ı öğrenmiş insanlara okumuş <gülüyor> Allah ona o nimetleri hatırlatacak İtiraf ediyor musun evet Ya Rabbi peki sana verdiğim bu nimetlerle ne yaptın Ya Rabbi ilim nimeti verdin insanlara ilim öğrettim Kur'an okumamı lütfeyledin insanlara en güzel seslerimle Kur'an okudum Kur'an'ı öğrettim Yalan söylüyorsun diye diyecek Allah. Sen benim rızam için bunu yapmadın. İnsanlar ne kadar bilgili, alim bir insanmış desinler diye yaptın. İnsanlar sen Kur'an okuduğunda ne güzel sesi varmış desinler diye okudun. Meleklere emir verecek. Tutun bunu yüzüstü sürükleyerek cehenneme fırlatın diyecek. Üçüncü bir kişi getirilecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona dünyada çok zenginlik, mal, mülk vermiş. Allah ona o nimetlerini hatırlatacak. O da itiraf edecek. Ne yaptın o zenginlikle, parayla, malla, mülkle? Diyecek ki ya Rabbi verilebilecek her yere verdim. Gece verdim, gündüz verdim. Az verdim, çok verdim, hep verdim. Durmadan verdim ya Rabbi diyecek. Yalan söylüyorsun diyecek Allah. İnsanlar ne kadar cömert insanmış desinler diye verdin. Ve sen verdikçe... İnsanlar öyle dediler. Senin hiç kalbinde Allah rızası yoktu. Sen insanlar görsün desin diye yaptın tutumunu yüzüstü sürükleyerek cehenneme götürün diyecek Allah. Ve melekler onu da sürükleyerek cehenneme götürecekler diyor muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte. Şimdi dikkat ederseniz burada bir yalan söyleme deneme operasyonu var. İnkarcı bunlar. Allah için yaşamamış. Riya var. İhlas yok. İnsanlar desin diye, görsün diye yaşamışlar. Kaygıları Allah değil. Kaygıları ahiret değil. Kaygıları cennet, cehennem hesap değil. İnsanlar görsün. insanlar için yaşamış. Bütün karşılığı dünyada almış. İnkarcılar inkar etmeye çalışacaklar. Sen şunu yaptın mı diyecek Allah? Yapmadım diyecek. Şahit var mı? Amel defteri şahit. Melekler şahit, yer şahit, gök şahit, Allah şahit. Ama daha da ilginci muhterem kardeşlerim, Kehf sure, Fussilet suresinde okuyoruz. وَيَوْمَ يُخْشَرُوا اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَا النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ O Allah'ın düşmanları var ya, a'daullah. Bu yaptıklarını itiraf etmeyen, yalan söyleyenler inkarcılardır. Müminlerle alakalı bir şey değil bu. Hani müminler ne dediler? Zaten bu hesapla karşılaşmayı biliyordum dediler. Veya suçları varsa başka da muamele görecekler ama inkar etmeyecekler asla. Bu inkarcıların kafirlerin işi. Onlar cehenneme sevk olunmak üzere hepsi baştan sona ne kadar kafir varsa Allah düşmanı toplanacaklar. <Sessizlik> Hatta idâ mâ câûhâ o mahkemeye ulaştırıldıklarında, ulaştıklarında şehide aleyhim sem'uhum. Kulakları onların aleyhinde şahitlik yapacak. Ve ebsaruhum Gözleri şahitlik yapacak. Ve culuduhum Derileri şahitlik yapacak. Deri deri cild. Bimâ kânu ya'melûn Yaptıkları her şeyi anlatacaklar. Şimdi o anda bir şey olacak diyor Allah Celle Câluhu. Düşünebiliyor musunuz? Yapmadım diyecek. Ben değildim bunu yapan. Ben değildim seni inkar eden. Ben değildim senin peygamberine, onun sünnetine karşı gelen, inkarcı olarak reddederek, inkar ederek deri şahitlik yaptığı, gözü, ağzı, dili, ya Rabbi böyle dedi diyecek. O inkarcı o anda diyecek ki ve kâlu ayeti kerime. li culudihim deri örnek veriyor Rabbimiz. Eline, ağzına, diline, gözüne, derisine diyecek ki li meşihittu aleyna. Ya sen benim kendi organım değil misin? Niye benim aleyhime şahitlik yapıyorsun? Senin bu şahitliğinden dolayı cehenneme gideceğim ben. Sanki Allah görmedi haşa. Hala inkarcılığa devam ediyor. Niye aleyhime şahitlik yapıyorsun? Cevaba bakın. Kalu, organlar diyecekler ki En Allahu en entaka kulle şey. Elimizde mi? Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Allah şu dünyada, şu dile konuşma kabiliyeti vermeseydi nasıl konuşacaktın? O kadar dili olduğu halde ne kadar yaratık görüyoruz. Konuşamıyorlar. Allah kabiliyet vermemiş. Dile konuşma kabiliyeti veren bu dünyada Allah Azze ve Celle ahirette deriye, göze, kulağa da konuşma kabiliyeti verecek. Şeklini düşünmeyin. Allah dilerse öyle olacak. Ayet bildiriyor. Ve aleyhinde şahitlik yapacak. İşte onların varacakları, ulaşacakları yer yer cehennem olacak diyor Allah celle celaluhu muhterem kardeşlerim. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hakikati bildirdiği bir hadis-i şerif var. Müslim'de geçen Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bir gün böyle oturuyorduk diyor Resulullah aleyhissat ve selamın yanında. Birden gülümsedi. Birden gülümsedi. Biz de sorduk ya Resulullah niçin gülüyorsunuz? Hani Rabbim ebediyen seni güldürsen ama niçin güldün? Bize de söyle biz de mutlu olalım. Veya biz de bilelim niçin gülümsediğini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki Ahiretten Rabbim bir sahne gösterdi. Yaklaşık bir maal olarak verelim. Allah kulunu mahkemeye çıkaracak. Kula şunu yaptın mı diyecek. Yapmadım diyecek. Allah gözünü konuşturacak. Elini ayağını konuşturacak. Onlar itiraf edecekler o gözü eli ayağı konuşurken onları susturmaya çalışacak. Böyle bir panik halinde. Düşünebiliyor musunuz? Ağzından ses çıkmasın diye şöyle yapıyorlar ya. İşte organlarını susturmak isteyecek. Ama ne çare? Mümkün mü? Bugün sana şahit olarak hem kendi organların hem de melekler yeter diyecek Allah Celle Celaluhu. Ona gülümsedim diyor. Onun o haline. O hale düşmemek var. Aklı başa almak var muhterem kardeşlerim. Şimdi hesapla mahkemeyle alakalı sonunda inşallah dersimizin sonunda bazı hadis-i şerifleri paylaşıp onunla beraber bitirelim Allah'ın izniyle bugünkü dersimizi Mahkemeyi Kübra amel defterlerinin verilmesi ve hesap dersimizi muhterem kardeşlerim. Her şeyden hesaba çekileceksiniz dediyor Rabbimiz. tekatür suresinin son ayeti kelimesinde. kerimesinde yani her şeyden hesaba çekileceksiniz diye ayet gelince Zübey bin Avvam sordu Resulullah'a ya Resulullah yani her şeyden mi? Yani her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden hesaba çekileceksiniz İşte şu ikisinden de dedi elinde hurma vardı ve su vardı bunların da hesabı var vallahi dedi yine başka bir hadis-i şerifte hiçbir şey vermedi mi Allah? Belki dünyada çok fakir yaşadın yine hesaba çekileceksiniz Sağlıklı yaşadıysanız Size Allah bir bardak su verdiyse Nefes alabildiyseniz Onun da hesabını vereceksiniz dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Sadece kendi yaptıklarımızın değil Başka insanların yapmasına Vesile olduğumuz şeylerin de hesabını vereceğiz Muhterem kardeşlerim Hani Yasin suresinin Birinci sayfasının son ayetinde diyor ya inna nahnu nuhiyel mevtâ ve nektu mâ qaddemû ve âthârehum yani biz onların yaptıklarını da yazıyoruz Eserlerini de Geride eser bırakıyoruz Her gün eser bırakıyoruz Ama o eser hayırlı bir şey mi Yoksa kötü bir şey mi Biz açtığımız çığırda insanların sevabına mı vesile oluyoruz Biz çocuklarımızı namaza Abdese Kur'an'a mı alıştırdık Biz öldükten sonra onlar namaz mı kılacak Her sabah Her sabah uykusunu kesip namaza mı Kalkacaklar işte al sana hayırlı bir çığır vallahi onların da kazandıkları sevaptan size de bir pay var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amel defterini açtım Rabbi ben bunları yapmadım ki ama sen yapmıştın sen yaptın diye insanlar görerek yaptılar işte sana da bundan bir pay var yapanların payından da hiç azalmamak şartıyla başkası da amel defterini açacak orada çok kötü şeyler yazıyor yapmamış ama yarabbi yapmadım ki ama sen bir kere yapmıştın Kötü örnek olmuştun, senden görerek başkaları yaptı. Yaptıklarının her birinin günahı senin de amel defterine yazıldı. Allah muhafaza buyursun. İyi çığır açmak var, kötü çığır açmak var. İyi izler bırakmak var, kötü izler bırakmak var. Yine başka bir hadis-i şerifte, belki biraz karışık olacak fakat vakitimiz dairinde o hadisleri paylaşmak istiyorum inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bukhari Müslüm'de geçen bir hadiste, Aman ha ey ümmetim, ey Müslümanlar kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayın diyor. Uyarıyor hadis-i şerifte. Ne yapın yapın üzerinizde başka bir kulun hakkı varken Allah'ın huzuruna çıkmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne olursa olsun ölmeden önce helalleşin diyor. Eğer Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkarsanız orada kılı Allah kırka yaracak. Buradaki helalleşmek gibi değil. Oranın terazisi çok hassas öyleyse bu dünyada, bu hayattayken helalleşin. Sonra başka bir hadiste buyuruyor ki ashabına böyle öğretiyor, bize de öğretiyor. Soruyorlar bir gün Ey ashabım, müflis kimdir bilir misiniz diyor. Müflis. Ashabı diyorlar ki ya Resulallah, hani bizim bildiğimiz müflis. Yani onlar Resulullah sorduğunda cevap mı almak istiyor? Yoksa Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını mı duymak istiyor? Biliyorlardı. Ona göre soruyordu. Onlar onun gözünün içine bakıyorlardı tabiri caizse nefes almadan böyle nefeslerinin sesi dahi duymayacak şekilde dinliyorlardı ya Resulallah bizim anladığımız müflis böyle Allah ona mal mülk vermiş savurmuş harcamış her şey tükenmiş iflas etmiş işte iflas dediğimiz iş biz böyle biliriz müflisi yok diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim kastettiğim müflis mu değil benim evet. ümmetimden müflis o kimsedir ki dikkat edin kıyamet günü gelecek Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, belki hacca gitmiş. Amel defterinde hepsi var. Böyle bir şekilde mahkemeye çıkacak. Hadis devam ediyor. Müslim hadisi. Fakat birine küfretmiş, hakaret etmiş yani. Birinin kalbini kırmış, birinin kanını dökmüş, birinin malını yemiş, birinin dedikodusunu kutusunu yapmış... Her şekil suç insana karşı işlenen maddi manevi, onun amel defterindeki bütün iyilikleri, namazının, orucunun, zekatının karşılığını Allah o dünyada helalleşmediği kişiye verecek, kişilere verecek. Ta ki hiçbir sevabı kalmayana kadar ama daha hak ödenmedi belki daha fazla kişinin hakkını yemiş. O daha fazla hakkını yediği kişilerin de günahlarından alıp onun amel defterine yazacak. En sonunda buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ اضُرِحَ فِي Böyle cehenneme yuvarlanıp gidecek. Ne iflas ya Rabbi. Namaz kılmış, oruç tutmuş, salih ameller işlemiş ama kalp de kırmış. Hak da yemiş, dedi kudu da yapmış, kan dökmüş, birisini dövmüş, birisini çataşmış yetimin malını yemiş vesaire vesaire aklınıza ne geliyorsa kul hakkıyla alakalı iflas etti diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü kişiye tanımadığı birisi gelecek o mahkemede, o toplulukların hesap verdiği. Yakasına yapışacak. Ben seni tanımıyorum diyecek adam. Ben seni tanıyorum diyecek yakasına yapışan. Ben bir kötülük yapıyordum, sen beni engellemedin diyecek. Selam Kardeşlerim Müslim Hadisi Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerif Ben bir kötülük yapıyordum sen beni engellemedin En önce çocuğun gelecek Belki eşin gelecek En önce akrabaların gelecek Kaçacak ondan Sen beni sabah namazına niye kaldırmadın diyecek Sen bana şu kul hakkı nedir niye öğretmedin diyecek Bana her şeyi öğrettin Okulun yolunu öğrettin Üniversitenin kariyerin yolunu öğrettin ama Allah'ı tanıtmadın Yakasına yapışacak Tanaması mümkün değil, kaçması mümkün değil. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. O hadiste muhterem kardeşlerim. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü kişi ilk hesap vereceği ameli namaz olacak. Namaz. Namaz muhterem kardeşlerim, muhtereme bacılarım. Namazın hesabı Hadis devam ediyor. Eğer namazın hesabını verebilirse gerisi de kolay olacak. Eğer namazın hesabını veremezse gerisi de perişan olacak. Allah Celle Celaluhu meleklerine diyecek namazın hesabını veremedi. Eksiklikler var. Farzlar önce kontrol edilecek. Farzlarda eksiklik var. Şurada bir sabah namazı yok, şurada bir yatsı yok, şurada ikindi yok. Hep o kadar çok sık gelen bir soru ki. Ya işte hocam yola çıkacağım namazı sonra kaza edebilir miyim? İşe gittim, işe gideceğim namazı kaza edebilir miyim? Namazı nasıl yapacağım? Bu soru öyle acayip, öyle garip bir soru ki. İş namaza nasıl engel olabilir? Yol namaza nasıl engel olabilir? Bunların hepsi onun için var. Hepsi kulluk için değil mi? Namaz olmadı mı onların ne faydası var ki? Farzlarda eksiklik varsa Allah meleklerine emir verecek. Kulumun nafile namazlarına bakın. Eğer farzda eksiklik varsa nafilelerle farzları tamamlayın diyecek. Allah'ın rahmetine merhametine bak. O şekilde kapatın ve diğer amellerde de bu şekilde olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi ve Nezai hadis-i şerifinde. Öyleyse muhterem kardeşlerim, gençler, genç kardeşlerim ya işte farzını kılsak yeter, vaktimiz az, işimiz çok, cuma namazı kılınır, nafilesi kılınmaz. Öğlen namazı bile kılınır, müvekked sünnetler nafilesi kılınmaz. Diğer tarafta tesbih çekilmez, istiğfar yapılmaz, teravihe gelinmez, nafile oruç tutulmaz. fazlarda eksiklik olursa o zaman Allah nafilelerle tamamlayacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu da çok önemli. La تَزُولُ قَدَمَا abdin, hatta يُسْأَلُ an اَرْبَعَةٍ Şu dört şeyin başka bir hadiste beş şeyin hesabını vermeden hiçbirinizin ayağı o mahkemede yerinden kımıldayamayacak. Ayaktasın. Allah'ın huzurundasın. Zira mahkemenin sahibi Allah Azze ve Celle. Şu beşinin hesabını vermeden bir milim ilerleyemezsin, bir milim geri gidemezsin. Ne yollar ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ömrünü nerede tükettiğinin hesabını vereceksin ömrünü 50'den sonra ne yaptığının değil kırkından sonra ne yaptığının değil ömrünü nerede tükettiğinin hesabını vereceksin ama ömründe israf etmiş olduğun dönemleri eğer hayatındayken affettirebildiysen işte o zaman Allah'ın affı mümkün olacaktır orada hesabını güvermeyeceksin burada şunu söyleyelim o hesap kitap kitapların verilmesinde hesaba çekileceğimiz esnada bir de necva diye bir hesap vardır. Necva muhterem kardeşlerim. Nedir bu? Hani dünyada ömrünü israf etmiş fakat hayattayken tövbe etmiş. Veya şu günahı işlemiş tövbe etmiş. Allah affetsin diye didinmiş, çabalamış, yalvarmış, gözyaşı dökmüş. Tövbe kapısı kapanmadan uğraşmış. Onlar için necva şeklinde bir amel defteri alma var. Ne bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Mümin kul Allah'a yaklaştırılacak. O kadar yaklaştırılacak ki aralarında hiçbir şey kalmayacak. Herkes Allah'a böyle hesap verecek. Herkes Allah'ın huzurunda tercümansız duracak. Allah soracak kul hesap verecek. Mümin de öyle. Allah ona günahlarını gösterecek. Ama kimsenin duymayacağı şekilde Necva demek Gizli fısıldaşma, gizli konuşma demek Allah önüne koyacak Yaptığı günahları Şunu sen yaptın mı diyecek Yaptım ya Rabbi Hani inkar etme İnkarcılar için demiştik biraz evvel Mü'mil itiraf edecek Ya Rabbi yaptım, boynu bükük Allah buyuracak ki Dünyada o günahını örtmüştüm Şimdi ahirette de onları örtüyorum. Kimse duymayacak diyecek. Böyle kurtaracak. Böyle güzel bir amel defteri alma, günahların bağışlanması da var muhterem kardeşlerim. Ama kimin için? Yaptığı hatanın farkında olan, ölmeden önce Allah'ın affetmesi için gerçekten çabalayan, uğraşan, iyi amellerle kötü amelleri yok etmeye çalışan kullar için öyle olacak. Ama kafirlerin alani, açık açık şu kul şunu yaptı hep rezil olacaklar müminler öyle değil Allah onları rezil etmeyecek ömrünü nerede tükettin bir iki ve an cesedihi fime eblahu başka bir öteki hadiste ve an şebabihi fime eblahu o bedenini o gençlik çağındaki o gücünü kuvvetini o vücudunu o gençliğini nerede tükettin harcadın Allah soracak onun için kırktan sonraki değil dedim sadece 16'yı da soracak Allah, 20'yi de soracak. Ama geçen haftaki sahneyi hatırlayın. Neydi orada? Gençliğini Allah yolunda geçirmiş olanlar işte bu sıkıntı esnasında Allah'ın arşının gölgesinde olacaklar. Orada olmak var, orada olmak var muhterem kardeşlerim. وَاَنْ عِلْمِهِ ف۪ي مَا عَمِلَ bihi Öğrendiği her şey ne varsa ne amel yaptı onun hesabını verecek. Şurada bir şeyler öğreniyoruz. Çok şeyler öğreniyoruz. Yıllardır dersler yapıyoruz. Her bir yaptığımız ders muhterem kardeşlerim. Omuzlarımıza binen bir yük, bir vebal Allah hesabını soracak. Öğrenmezsen de başka hesap soracak. O da ayrı bir problem. Son olarak. <gülüyor> <gülüyor> Malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Bunun da hesabını soracak Allah. Bu beş şeyin hesabını vermeden... Böyle eksiksiz bir şekilde bir milim ayağı yerinden oynamayacak kulun. Orada bekleme var. Akıbetini seyretme var. Dikkat edin muhterem kardeşlerim. Mal, mülk bizim imtihanımız. Nereden kazandın? Yani helalden mi kazandın? Helalden kazandım ya Rabbi. Yetmedi. hesap bitmedi. وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ Nereye harcadın? Allah sana helaldan kazanmayı lütfetmişti. Sen niye gavur gibi harcadın? niye gavurlara verdin niye İslam'ın aleyhine harcadın veya bu sayı niye içkiye verdin niye kumara verdin yani Allah'ın haram kıldığı ne varsa bunları soracak Allah helalden kazanmak yeterli değil bugün böyle bir anlayış var namaz yok oruç yok zekat yok peygamber yok hayatta hiçbir şey yok ekmeği öper başına koyar helal olsun da yeter gider ya o helalden kazanman güzel de Allah'ın haram kıldığı yerde nefesini harcıyorsun, tüketiyorsun ömrünü. Allah hesabını soracak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o diğerleri yani gizli gizli günahlarını itiraf edenler. Ama hepsi öyle olacak. Yani her bir günahın itirafı olacak muhterem kardeşlerim. Allah huzurunda rezil olmamak için günahlardan uzak durmak var. Diğer insanlar da Allah'ın huzurunda tercümansız duracaklar. Allah'la konuşacaklar, hesap verecekler. Kişi diyor Efendimiz Aleyhisselam sağına bakacak yaptığı iyi ameller var. Soluna bakacak yaptığı kötü ameller var. Önüne bakacak ceh ceh cehennem var önünde ateş var. Burada sustu diyor Ravi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada durdu, burada sustu. Önünde cehennem var deyince buyurdu ki ey Allah'ın kulları ne olur? Ne olur? Yarım hurmayla dahi olsa Kendinizi cehennem ateşine karşı koruyun dedi. Çıkamazsınız işin içinden. Çok dehşet bir mahkeme orada bekliyor dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kul getirilecek Allah'ın huzuruna. Allah buyuracak ben sana kulak verdim mi verdin ya Rab. Göz verdim mi verdin ya Rab. Güç verdim mi verdin ya Rab. Evlat verdim mi verdin ya Rab. Bütün bunları senin hizmetine verdim mi verdin ya Rabbi. Peki bu kadar nimet vermeme rağmen şu gün şimdi benim önümde duracağını hiç düşündün mü diyecek Allah hadis-i şerif tirmizde geçiyor yok ya Rabbi diyecek düşünmedim Allah'ın ona cevabı şöyle olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen bugünü düşünmediğin gibi bugünü unuttuğun gibi bugün ben de seni unutuyorum unutuldum bugün Allah'ın unuttuklarından olmak Allah asla unutmaz haşa burada manevi bir kasıt var yani bittim bugün Allah'ın himayesinde değilsin anlamına geliyor muhterem kardeşlerim. Vaktimiz doldu. Konuyu da Allah'ın izniyle tamamlamış durumdayız muhterem kardeşlerim. Dün Türkiye'de talebeler karnelerini ellerine aldılar. Burada da bir hafta sonra ara karnelerini alacaklar inşallah. O karnelere biraz şu derslerin ışığı altında değerlendirelim, bakalım, ibret almaya çalışalım. O karneleri çocuklar önümüze getirdiğinde sanki biz almışız gibi şu anda o karne benim ahiretteki karnem yani amel defterim olsaydı acaba nasıl olacaktı? Hem kendimiz için bir nefis muhasebesine vesile bilelim hem çocuklarımıza o anda bir ders vermeyi vesile bilirim Allah'ın izniyle. Çünkü o karnede her şeyin yazdığı gibi okulda yapılan her şeyin yazdığı gibi veya öğretmenlerin görebildiği kadar imtihanlarda yazdığın kadar yazdığı gibi amel defterinde Eksiksiz olarak her bir şey yazmaktadır. O karneleri her bir karneyi biraz ahiretteki amel defteri için vesile bilerim Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Biraz merhameti de ön planda tutalım. Tembelliğe teşvik için değil ama bazen de böyle çocuklarımıza karşı merhametli de olmayı bilelim. Yani am ahirette amel defterlerimiz bize verildiğinde... Hani orada yaptığımız suçlardan dolayı Allah'ın bizi hesaba çektiğindeki o hallerden bahsettik. Çocuğumuzun da, gençlerimizin de karnelerinde bazı eksiklikler varsa, bazı hatalar olduysa, notlar fazla iyi değilse hemen onları cezalandırma yöntemi değil. Hemen onları kahretme yöntemi değil. Eğer o kişiler, o gençler, o çocuklar. Allah'ın istediği kullardansa namazlarında, abdestlerinde, Kur'an'larında, ibadetlerinde eksiklikler yoksa onları affetmeyi de ve onlara affetmeyi de o şekilde öğretmeyi de bilirim. Allah'ın merhametini istiyoruz amel defterlerimizi aldığımızda. Öyleyse biz de biraz merhamet elimizden geldiği kadar göstermeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Karnelere biraz bu şekliyle bakarsak Allah'ın izniyle inanıyorum ki çok ders almamız ve ahiret için bir nebze daha fazla daha iyi hazırlanmamız mümkün olacaktır. Rabbim ahiret karnesini yani amel defterini sağ elinden alabilenlerden eylesin. Rabbim amel defterlerimizin içini şu hayatımız boyunca salih amellerle, ihlas üzere yapılmış, sadece Allah için yapılmış salih amellerle, az olsun ama Allah için olmuş olan amellerle süslemeyi doldurmayı Rabbim bize nasip eylesin. Rabbim hesabımızı kolay eylesin. Rabbim amel defterlerini sol ellerinden arkalarından alan kullarından eylemesin. Mahkeme-i Kübra'da rezil-i olan kullarından Rabbim bizleri eylemesin. O bizi bağışlasın. O bizi acısın. Zira mahkeme Kübra, mahkeme hesap çok zor olacak muhterem kardeşlerim. Rabbim muhafaza ettiği mutlu olabilecek kullarından bizlere eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adil murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza'yindillahi Teala'l Fatiha.